Subhanallah. Ta'awud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Orada la yemassuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrijin. Cenabullahun O cennette onlara yorgunluk erişmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacak. Şimdi, bu ayet-i dinledikten ve okuduktan sonra insan bu güzel nimetleri duyup, işitip onlara karşı içerisinde bir şevk ve bir arzu uyandıktan sonra arkasından ister istemez şu da gelir insan hatırına peki ben günahkârım benim hatalarım var. Öbür taraftan cehennem var. Ben acaba orada mı olacak? Burada mı Günahlarım ne olacak Diye bir düşünce ister istemez her müminin hatırına gel. Cenab-ı Allah bu hususta Bakın ne buyuruyor. Diyor ki Yüce Rasulümüze Aleyhissalatü Vesselam Nebbi İbadi Kullarıma haber ver. Evvela Cenab-ı Allah'ın bizi ne kadar şereflendirdiğine dikkat eder. Bize ibadi diyor diye bahsediyoruz. Daha. Benim kullarım yani bizi kendisine nisbet ediyor. Bu bizim için en büyük bir şerefsiz. Kullarım diyor. Bunu söylemek ve bizi kendisine nisbet etmek lütfunda bulundu. Arkasından en ni enel gafur vahim deyip bizlere lütfunun kulları olmamız hasediyle daha ileriye gideceğini anlatıyor. Kullarıma benim günahları çok bağışlayan ve çok merhametli olduğumu haber veriyor. Bildir. dediler diye illa ne olursa olsun günahları sebebiyle onları cezalandıracağım diye bir şey yok. Ben çok bağışlarım, mahfiret ederim, çok mahfiret ederim. Kime? Şey, ve inni leğaffarun limen tâbe ve âmene ve amile sâlihan thumma mehtede diye ben, Tövbe edenlere, ve inni lğfaru zıman taba tabe dnlr ve iman dnlr ve amil salihan salih amel benim gösterdiğim hidayet yolunda dost doğru yürüyen çok çok Yani onlar tevbeleri esnasında. Salih amel işleri esnasında, hidayet yolunda yürümeleri esnasında zaman zaman bazı şeyleri aksatabilirler. Tökezleyebilirler. Yanlışlık yapabilirler. Ben bunlara, çünkü asıl olan onlarda tövbe, iman, salih amel ve hidayet üzere yürümek olduğu için bu istisnai az görülen hallerini çokunlukta itaat, azınlıkta isyan varsa, ve bu isyanından pişmanlık varsa işte ben onlara çok bahşilederim. La taknatu min rahmeti Allah, inna Allah Ey Hazla günah işleyerek Kendileri aleyhine işi çok ileriye götürmüş olan Kulları Allah'ın rahmetinden Ümit kesmeyin Allah'tan ümit kesmek şirkin bir çeşididir Onun için Ümit kesmek çok Ümit kesersen tövbeye kapış kesen Değilemezsin Allah'ın sen diyeceksin bir şey yok. Bu sefer günahkarlığa daha çok da insan. Onun için Allah'tan üyüldüğü yes, yeşil aynı şey. Allah bunu yapamaz diyorsun çünkü. Ben o kadar büyük günahım var. Allah'ın bağışlayamayacağı kadar büyük günahı istedim. Maazallah. Böyle bir şey olur mu? Allah'ım rahmetinin rahmetinden daha geniş bir şey yok bütün günahları bağışlar inne huvel gafurur rahim o gafurdur ve rahimdir dolayısıyla bu milat Allah'ın rahmetine güvenerek günahları bağışlanır bir ayandan söyler ama günümüz insanları bazen tersini yapıyorsa ya Müslümanları. Günah izliyor arkasından gafur rahim diyor. Burada <gülüyor> o bilmez ki. Önce teyze sen de Rabbin sen gafur rahim olduğunu biliyorsun. Böyle söylediğin zaman ya gafur rahimdir dediğin zaman elinde bir teminat varmış gibi oluyor. Hayır öyle değil. Günah iş diyebilir insan için kulluğü <gülüyor> Adem hatta diyor Ali sallallahu aleyhi ve hayrul hattain et bütün adam oğullarına hata işler yura işleyebilir hatta hata abıbalğa kipidir çok çok günah işleyebilir ama ve hayrul hattain et hata edenlerin hayırlıları kimlerdir? geri dönen günah işleme işlemeyeceğiz diye bir şey düşünebiliriz ki. Biz Adem oğluyuz. Aleyhisselatü vesselam. O da günah işlemi. O da günah işlemi. Çünkü günah işlemek Adem'i olmanın bir rastlığı. Biz melek değiliz. Melek değil. Kim benim günahım yok veya filan kişinin günahı yok peki ben önce peygamberler günahsın. Onlar çünkü Allah'ın özel koruması artık. Ben veya sen veya bir başkası bizden daha büyük manevi bakımdan Allah'ın mertebesi ve Allah'ın yanındaki mertebesi yaşıyor. Ben ya da Hiç kimse günahsın değil. Ama asalet nerede? diyor. Asalet bunun seni tövbeye götürmesi günahdır bilmekle kalmayacaksın. Tövbe, Tövbe etmekle de kalmıyız. O günaha ayırdığın zamanı, parayı, mekanı, vakti, gücü, sermayeyi her neyse tersine çevireceğiz. İtaat Böylelikle hayatımda boşluk kalmıyor. Günah bir yerde vaktimizin helallerle ve itaatlerle dolu olmadığı zaman işlemektir. Ben bütün zamanımı, bütün ömrümü itaatle doldurmaya çalışırsam Ya Rabbim bu konuda bana muvaffakiyet verirse ne zaman isyan edildi mi? Onun için Kendinizi hep iyi şeylerle uğraştığınızda. Onun için Peygamber selam ne diyor biliyor musunuz? Çok etkileyici. Bir kimse diyor kardeşine, hadi gel seninle kumar oynayalım derse, derhal gitsin bir sadaka versin. Derhal gitsin sadaka versin. O kumarın günahını da keffar Kumar oynamak teklifinin de kefaretidir sadaka vermek için çalışacak. Kendisiyle mücadele edecek. Malının mülkünün bir kısmını ayıracak. Onun için bir fakir arayacak. Ve o sadaka onu köpürüklerinden samimiyeti oranında arındıracak. Sadaka çünkü günah yıkayı. Bütün bir kimse diyor kardeşine gelsen seninle kumar oynamayalım derse derhal gitsin sana kadar. Biz peygamberimizin ne kadar büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu kısacık bir Gerçekten yüce olsun ne kadar büyük bir şahsiyet. İnsan. sadece hastalıklarını nasıl tedavi edebiliyoruz. Evet. günümüz insanları bulduğu giderler 15'er dakikalık görüşe 15 er dakikalık saat var bu bir olan 5 dakikalık. Ve insanın en büyük sıkıntısı bu. Bütün ruhi ve manevi hastalıkların başı sebebi de, bu psikiyatristlere gittik bütün kebe de moda oldu, çoğalıyor, normaldir, harf talep masalası. Buna rağmen psikolojik bazı hastalıkları mı? Kardeşler, zaten esasen bizim meselemiz burada. Bu cemiyet o kadar hastalıklı, bu nizam o kadar hastalık üreten bir nizamdır. Ki. sistemin bu düzenin hastalıklarının az veya çok size bulaşmasının <gülüyor> O arada din Aa hocam ne diyorsun sen ya? Din dersi var, dinlenmeye şey oluyor. Doğru. Fakat, din dersiyle tabiat bilgisi dersi ya fizik. Çelişkili şeyleri öğretiyorlarsa birbirlerine, orada o din dersi de Dersin de ne kadar öğretildiği ve öğretilebildiği ayrı bir şeydir. Daha önce bunlar arasındaki ilişkilerden vaktiyle bir iki dersle hatırladığım kadarıyla ufak tefek bazı örneklerle bahsetmiş. Kısaca şunu söyleyeyim. Batı'dan gelen fiziktir, kimyadır vesairedir, gelen şekilini öğrettiğimiz, biyolojidir vesairedir. Bunların arka planında Allah'ın ve dini imkanı. Bu batı tarihinden gelme böyle. Mesela uzun duruyor, uzanacak uzun duruyor. Dolayısıyla bu bilimler bize Allah'ın varlığını söz konusu etmeyecek ve hatırlatmayacak bir şekilde <gülüyor> eğitimleri, eğitimleri <veriliyor>, <gülüyor> Verdiğimiz her zaman için kurası görmeklerden birlikte o okuturlar veya hepimiz okutur. Yağmur için anlatılınca efendim işte tencerede su kaynattığımız zaman tencere kapağını kaldırdığımız zaman işte soğuk hava teması dolayısıyla işte buhar damlalar halinde aşağıya düşür. Doğru. Fakat bunun bir yasası var. Bir yasa gereği Bir adım daha ilerle ve Şimdi burada bırakıldığı zaman olay kendiliğinden kaynama maynama falan. Halbuki bir su buharlaşmasının hadisesinde o kadar çok yasa var ki, o kadar çok sünnetin var var ki, buharlaşması sünneti, buharlaşan bir e, suyun gaza dönüşmesi neticesinde, yukarıya çıkması sünneti, yağmur kütlesine dönüşmesi neticesinde, yolculaşması neticesinde, yere düşme, yer cazibesi, çekim kanunu dolayısıyla yere düşmesi, Bunları bu dengeyi, bu muazzam harika kanunları kim koydu sorusunu sordurmamak için ve öğretmemek için yapılandırılır. Neticede, çocuk böyle diyor, sen diyorsun ki yağmur Allah'ın emriyle yakar dediğimiz için de Orada da öğrenin, pencere kapak meselesi dediğimiz. Öyle değil. Ya bunda ya bunda tebrik ediyorum. Alın size hastalıkların kayma. Çünkü çocuğun çocuğa bir okulda verdiğimiz öğretim eğer psikojamsızlık varsa çocuğun bejesini böyle yapıyor. Çocuğa oğlum yalan söyleme dersiniz, sokağa çıkar, yalanın büzüldüğü. Oğlum küfretme dersiniz, sokağa çıkar veya okula gider. Kızım. Örtüm dersiniz dışarı çıkar her taraf. ya televizyona tamam. Gerçek işin içinden. Çelişkilerle bir toplum o halde biz çocuklarımızı hem dünyevi hem okrevi hem maddi hem malevi hastalıklardan kurmak lazım. Bunun için de onlara Kur'an-ı Kerim'i olabildiği kadar ve anlayabilecekleri kabul edebilecekleri güzel güçlükler var. Efendim sözümüzün hatıbe göndermekle veya yaz tatillerinde Kur'an göndermekle de vazifemizin tamamını yapmış olmalısınız. İş o kadar basit değil. Yanında dikkat durmayın. O halde, ne kadar yanlış yapsak, ne kadar günah işlesek ve Allah'ta günlük kesmek yok, çevremize de günahlar. Günahkarlık kompleksiyle insanımız dine küsmesin. Bu yok. Dinde yok. Günahkar olan çekip gitsin değil diye bir şey olsaydı dinde, başka kimisi söyleyemezdi. Din adına erkeziyle, ya dinde olanlara anlatıyor. Din öyle bir şey günah işleyenim günah işlememesi gerektiğini en uygun yolla söyleriz. Öğretiriz ve yardımcı da oluruz günah işlememiz. Yardımcı da olur. Dua ederiz. Daha önce yine anlatmıştım. Hazreti Ömer'e birisi geliyor. Ya Ömer diyor Şam'daki filan komutanın çok içki istiyor. Ayıp gezmiyor. Öyle mi diyor? Peki ben sana bir mektup yazacağım, bu mektubumu ayıp genzer olarak diyor. Mektup yazıyor ki Allah-u Teala'nın Üç, üç, üç, sarı, kendini, Bununla birlikte Allah-u Teala'nın Seve-i Bilmes'i halinde Allah-u Teala. Allah'a bilmesini söylüyor, haktırı attıyor. Mektubu gönderdikten sonra Meclis arkadaşlarına diyor ki Yalnız şimdi o kardeşimize dua et. Gelin o kardeşimize dua et. Oturuyorlar. O dua et. Ya Rabbi bu kardeşimizi bu zahatından, bu günahından kurtar. Ona teyze etmeyi esip et. elimizin tersiyle itmek yok. Üstelik bu tekebbürdür biliyor musunuz? Aldanıştı. Ne aldanış? Ha, ben o günah işlemiyorum. Ben iyiyim. Yok öyle bir şey. İyi, İyiyisen, günah işlemiyorsan bundan dolayı Allah'a şükredersin. Ha ben böyle bir adamım falan. Yok. Çünkü yaptığımız iyiliklerin Allah'ın Allah'ın magsiret ve rahmeti bir müminin için gerçekten bir huzur kaydedir. Günahlarınızı hatırladığınız zaman Allah'ın gafur ve rahim olduğunu Günahlarınızı çok hatırlayın. Dolayısıyla Allah'ın ne kadar magsiretli ne kadar magsiretli olduğunu da o Hatırlayın fakat bir zaman magsiret ve rahmetine bel bağlayarak günah işlemeye kalkışmayın. O iki şey yüzlüyü Evet. Cenab-ı Allah'ın mağfireti, rahmetini, rahmeti, gazabının ve ikabının önündedir. Onun için hemen sonra da ne diyor ki? ve عَذَابِي هُوَ الْعَذَابِ اَذٍّ. Kullarına demek ki Peygamber aleyhissalatü bunları söylemesi emrediliyor. Kullarıma haber ver, ben, evet ben, çok mağfiret ederim, günahları bağışlarım ve çok merhametliyim. Bununla birlikte azabım da, can yapıcı azabım paket. ediyor. O kadar. Dolayısıyla, mümin olarak bizler, Allah-u rahmetini de, azamını da ne yapacağız? Bir de diyor ki وَنَبِّئْهُمْ اَنْ بَيْفِ اِبْرَٰهِمْ Kur'an-ı Kerim bize diyor ki zorla ifade yerindeyken benim ayetlerim üzerinde düşünmeye kendimizi alıştırabilir. Çünkü bakın Burada şimdiye kadar baştan dersimizin, yani önceden bir kadar, okuduğumuz ayet okuduğumuz ayet-i kerimelerin arka arkaya gelmesini izah etmekte zorlanmaz. E burada da kullarıma dolayısıyla haber verildi. Ayet uygun bir netice nebdedir. Kullarıma haber verden gafurum, gafimim. Ve bir de azabın can yakıcı, azabın tedbir. Buraya kadar çok mutlu. çok kolay. Ama bir de şuraya bakın. Ve nbi'ihim an Bayi İbrahim. Bir de onlara İbrahim'e gelen misafirlerden. Kapan. Ne alakası var? Burada anlatılacaklarda bir taraftan Allah'ın Gafur ve Rahim olduğu görülecek, bir taraftan da azabının can yapıcı azabın kendisi olduğu görülecek. Örnekle Tarihin derinliklerinden gelen örnekle bu işi görülecek. Alakası. Onun için hemen ve nebbilon Andayfi İbrahim ne yapmış? Bir önceki ayet-i kadar büyük bir üzüntüdür ki beşeriyet ve hele Müslümanlar bu kitaptan uzak Cenab-ı e, Allah rahmetimizi bu Bu kitaptan uzak olmak kadar dünyada büyük bir yoksulluk, büyük bir metaflık dolar. Bu kitaba ne kadar yakınsanız sanır kaybettiklerinize de hiç uyutmayın. Şey Çünkü en büyük sebebi. Şey Hiçbir şeyle uyutmayın. Kur'an-ı Kerim eğer itaatle zevk alıyorsanız Eğer işlenen masiyetlerden, musibetlerden, kederlerden, sıkıntılardan yüzdaripseniz, Kur'an-ı Kerim hiznimizi, kederimizi giderer. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim bir müminlere bir, bir evet, kafirlerin de hükkanını arttırıyor. Onun için bu kitabın rahmetinden istifade edebilmek için, bu kitabın gösterdiği hayatı olabildiği kadar ileri bir düzeyde yaşamanın yolları Evet, bu alakayı kısaca belirkten sonra, surenin bu bölümünde, kısa ve bu kısa da kıssanın, kıssanın, kıssanın, kıssada, İbrahim Aleyhisselam'a misafir gelmesi kıssasında, hem Allah'ın rahmetini hem de azabının cam yapıcı olduğunu bir olarak görelim. Taksilatı. وَنَبِّئْهُمْ اَنْ دَيْفِ İbrahim <إِبْرَاهِم> Bir de onlara İbrahim'e gelen misafirlere dahi kadar. Göreceksiniz bu misafirleri İbrahim'e rahmet Lut aleyhisselama ve onunla beraber kurtulanlara rahmet azaba uğrayan lük ve lükkünde azap ne, Aynı melekler iki büyük vazifeyi bir arada gösteriyorlar Meleklerinde meleklerinin yaptıkları işlerde hem azabını hem rahmetini cem' eden bir araya getiren Allah ve Rahmete layık olanlara rahmeti ayrı veren, azaba layık olanları da azaplandıran ve onları birbirine karıştırıyor. Karıştırmalarına fırsat vermeyecek şekilde o melekleri kalkıp diyor Allah, kimin rahmetine, mahküvenler, kimin de azabına layık olduğunu çok iyi bilir ve her birisine hak ettiği layık olduğunu vermeye de. İz dekhalû aleyhi fekâlû bir Demek ki dışarıdan içeriye girmenin birinci edebine tabi Tabii selâm vermeyi önleyen mani olan, derin gereken haller var. O ayrı bitiriyor. Onun yanına girdiklerinde hemen tekalû selam selam dedi. Kâle inna minkum ve cilû. Başka bir yerde zaten İbrahim Aleyhisselam'ın selamlarını aldığı belirtilmiş. Kâle selâme yani, kavmü mükerûh. Seni tanıyamadım, sizleri tanıyamadım diyeceğim. Demek ki melekler İbrahim Aleyhisselam'ın tanıyamayacağı, melek olduklarını bilemeyeceğini bir surette gelmişlerdir. E Cebrail Aleyhisselam da Peygamber Efendimizin huzuruna gelir. Ashabı onu geliyor. Ömer Aleyhisselam hadis-i şerifinde Ömer Radiyallahu anh'ın hadisinde diyor ki Resulullah'ın yanında oturuyorduk, huzurda oturuyorduk. Bir baktık Elbiseleri oldukça beyaz, saçları oldukça siyah, üzerinde yolculuk izleri bulunmayan aramızdan da kimsenin tanımadığı bir adam çıkma geldik. Hadis uzunca, Cibril hadisi biliyorsunuz, iman esaslarını anlatan hadis. Ondan sonra diyor, gitti. Kimsenin tanımadığı bir adam. Sonradan diyor, Allah Resulü bana sorduğu, ya Ömer o olan kim bilmiyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilirken. O Cebrail'di. Size dinimizi öğretmek için derdi. Hazreti Ömer bir farklılık olduğunu bilmişti. Ama e o müptelemesinden anlıyor. Üzerinde yolculuk azarı yok, elbisesi çok beyaz falan filan, hiçbiri biz de tanımıyoruz. Demek ki bizden biri değil. Yolcu da değil. Yani melektir diyesim geliyor diyor. diyemiyorum diyor. Konuk emeği geçiyor. Ama insan kuvvetinde geliyor. O Cebrail'di. Sizin diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam da melekleri tanıyamadığını söylüyor. Kale <gülüyor> minkum Melek olduğunu ki onlardan, Dedi ki biz sizden gerçekten korktuk. قالوا لا توجد خط ما يا إبراهيم إنا نبشرك بغلام عليم في الصماء خط بالجليل بالجليل بخذك Eşşertumuni alâ Dedi ki Peki siz bana Yaşımın ilerlediğine ilerlediği bir zamanda mı Bir müjde böyle bir müjde? Siz bana neyin müjde Veya Benim yaşımın ilerlediğini söyleyip Ölümümün yaklaştığını mı ima? gerçek müjdemizin mahiyeti nedir? Burada tabii müjdeleyen İshak aleyhisselamdır. Daha başta orada açıkça ifade ediyor. Hayır diyorlar. Halu besharnak bil has. Bu sefer hakkın müjdesini getiriyor. Onu verdi. Böyle açık bir milat var. Demek ki yaşım bu kadar ilerledi Benim daha çocuğu olmaz bile, Hanımı ne diyor Ben kısırım Bu kocam da çok yaşlı diyor Başka yerde Nasıl çocuğumuz olabilir Yani kusur olmayan Yaşlı olmayan Karı koca çocuk vermek kısır ve yaşlanmış bir, kocak, bir karı kocadan çocuk doğurmaktan daha mı olur ya, daha mı olur. Genel olarak içmek için misafir. Ama biz sünneti böyle alıştığımız için, Allah'ın sünneti doğum yapabilmek için, çocuk sahibi olabilmek için, annemin de babanın da beraber sağlıklı olmaları olmalarıdır. Biz böyle alıştık ediyoruz ki başka türlüsü olmaz. Biz böyle alışmışız. Cenab-ı Allah çünkü bu sünneti böyle icra ettiriyor. Böyle icra ettirmesi başka türlü olmaz manası Değil değildir. Güneş hem doğudan doğuyor, batıdan bakıyor. Kıyamete yakın, tersi olur. olur. Zekeriya aleyhisselam ne diyecek Rahim Aleyhisselam soyundan geliyor or, İsrail Uğulları peygamberlerinden peygamberlerinden Kale Rabbi İnni Rabbim benim kemiklerim zayıfladıkça zayıfladı da o kadar çok yaşlandıydım ki alev almış gibi ağardı bitti pek bir siyah, pek kalmadı. Kuran-ı Kerim'de şimdi muhteşem ifade ayak ayırmış, Ondan sonra fehebni mümkünse velin Bana sen kendi nezdin bir veli bir mirasçı bağışlar. Ondan sonra ne diyor? Yerifini ve beni, bana veya kuburlarından gelen mirasa mirasçı olsun. Neydi bu miras? Vahiy miras. Mübüvvet miras. Yoksa seferi aleyhisselam'ın öyle, balın bulun, pulun falan, bari benden gelecek birisine kalsın derdim dedi. derdi, derdi, derdi Çocuğumuza, çocuğumuza, niye biraz bırakmak istiyoruz? Hatta bazen daha da ileriye gidiyoruz. Niye? Daha hayattayken onun da evi olsun, onun da arabası olsun, onun da şusu olsun, busu olsun diye çırpılıyoruz. Üç tane çocuğum var, daha ikisini ancak daire aldım. Üçüncüsü de dağılacağım diye çırpılıyoruz. Yani. Çırpılıyoruz ya. Çırpılıyoruz ya. Perişan olmasın. Ama Peygamber seferi alısı İnsanların asıl neden mahrum kaldıkları zaman perişan, serseri, sefil olacaklarını bildiği için büyük bir istek var. bu web soyumuzda devam etsin diyor. Bu insanlar nebisiz kalmasın. Şu şefkati, şu merhameti görüyor. Yani diyor ki ben kendi efsim adına çocuğum olsun istemiyorum. Onun için kitle Benden mirası ve Yakup kalacak mirası Bu duyu yok Bu duada Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra gelecek olan insanlara ne kadar merhametli, ne kadar şefketti, onların iyiliğini ne kadar hesaba kattığını görebiliyor. Büyük bir iş bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, siz diyor, kelebeklere benziyorsunuz. İlla ateş olan yere atılmasın. Ben ise diyor, o ateşe düşmemeniz için sizi bellerinizden yakalamış kurtarmaya çalışıyorum. var. Ve dolunmayacak bir duası var. Ben duamı kıyamete indireceğim. Gelmişiyle geçmişiyle çağdaş olanlarıyla olmayacak. Minnetini bu kadar hesaba katan bir Ne kadar seviniz az. Benim ahiretimi ben Ona ne kadar çok salak ve sorar bir, Onun izinden ne kadar çok gitme mücadelesi yaşayalım. Kararlı ne kadar bir, Ne kadar sevgimizi ishar et, Yine Aziz un alehim an, arif un alek bi müminler a. An dolsun kendi öz defislerinizden size öyle bir vakit geldik. Size sıkıntı veren ona ağır gelir. Bir iş sizi yoruyor, sıkıntılı geliyorsa o bile üzülür. mü? Size çok düşkündür. Arif un alek, müminlere karşı da çok rauz çok da şefkatli Allah'ın söylemiyordu. Cenab-ı Allah'ın Peygamber aleyhissalâsı daim tablosudur bu. O Resul Bey'le Salat ve salak. Ondan sonra diyor evet diyorlar melekler biz sana hakkı müydenemiz. Sakın ümit kesenlerden ya. Olma. İbrahim aleyhisselam da böyle bir şey olamaz. "Kale, ve men yaknatımlı rahmeti Rabbimiz ile dolu. Yoldan çıkmış ve sapıtmışların dışında Rabbinin rahmetinden başka kim ümit kesebilir ki? Benim için öyle çok özenim değil. Rabbimin rahmetinden umit kesinim değil. Sadece bu iş nasıl olur? Bu aynı zamanda kesinlikle sapıtanlar, kim diyor Allah-u Zahmet'in mümin, Ondan sonra tamam bizim meseleyi anladık. Başka bir göreviniz var mı? diyor. Kale, fe me khatmukum eyyuhel murselu Ey El gönderelen elçiler! Haliniz nicedir? Ne haber? Niçin geldi bu? Sırf bunun için mi yoksa başka bir faksadımız var mı? Gerekli ne takip, ne ile yakışık. Kabalı, sertli, haşimli, biz Müslümanlara yakışıklarız. Nezaket ve da sesi ince etmek, kıyafetle yol, uzak oldu. öyle değil. Nezaket de, her şeyden bir sabitli, elten gelen, gerektiği gibi uygul hareketlerdir. Evet. Bu bir terbiye bir sebebi. Qalû illâ ursillâ ilâ kavm Bizler günahkar bir kavme, günahkarlar olan bir kavme gösterir. İllâ o kavmin arasından Nuk ailesi müsteşbar. İnna lemuneccühüb ecma'in Biz onun ailesinin tamamını kurtaracağız. İllem ra'aten Onun hanımı yani, Ne kadar bir büyüdü? Bir peygamber peygamber ailesi birlikte kurtuluyor demek ki mesela birilerine yakın olmak değil. benim babam peygamberdi ya, veya kocam peygamberdi diye sayfası O gün öyle bir gün ki ne bir malın ne evladın kalitesi olmaz. Ancak Allah'a selim bir kalbi, yani sağlam bir iman insanlara çekilip istemeyen köpüyeli eğriliği aramayan ve köşe gitmeyen bir kalbe kendisine saygı bu İşte mutlu sarısı gelecek. Ahirette dünyamızı kurtulmayacak. Ahirette kurtulmayacak. قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمُنَ Biz takdirimizi koyduk. O geride helak edilen. Daha söylenecek bir şey yok, konu savaş yerlerde evlerde geliyor, kıssamızda devam edecek. Bu arada sözü bitmeyi tercih hayır. Zaman zaman bazı fitneler bilerek, bilmiyerek ben kimseyi şey etmek istemiyorum, aman. Yok efendim Allah gelecek geleceği bilmiyoruz, yahu. O zaman nasıl Allah olur? Hadi bunu bıraktık. Kur'an-ı Kerim'de bakın. Meleklere diyor ki gidin bunu söyle. Bunu yapın daha almamın. Gelecek daha. Olacak. Meleklere emrediyor. Melekler geliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Bildiriyorlar ya. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken Ve evhayna ileyhi le tünebbi ennehum bi emrihim hadan gördük Ve biz ona şunu vahyettik. Onların bu yaklaşması Yollarını zamanı gelince onlara haber ver. Sonuçluyu Bütün yaptıklarını zamanı gelince <gülüyor> arkasından Musa Aleyhisselam'ın annesi yani doğum çocuğun için endişe ediyor. <gülüyor> ila <gülüyor> ummi Musa an erdo'i fe izâ kıtki aleyhi fe elkihi ziyem fel yurkihi ya Ondan sonra sunuradahhu la redadnaka ila annesine vahyettik. Musa'ya emzir, Musaya emzir. Ne zaman onun için korkarsan onu denize bırak. Deniz onu alıp korkma, sahile götürür sahil haberim deniz onu sahile götürecek orada benim de düşmanım onun da düşmanı olan birisi onu alacak Ondan sonra başlarında su gelmesini sebep olacak bir olacak bir. Ya hani Allah da iyi hayır mıyına bittin senin ayarını kaydırmak bir şeylerden görmeni Tabii İslam Müslümanlar hakkında hayır mürad edenlere destekliyorum yardımcıyorum İslam ve Müslümanlar hakkında şer biliyen ve şer yapan, isteyen ve yapanların da onları Azizül Zülfikar ismiyle alıp yakalısınca تقول <تصفيق> ربك رب العالمين والحمد